Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nereye gitti? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. La <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye Teşekkür ederiz. İyi akşamlar müzik ikiye ayrılır ben Güray Özkay Ben Jonathan Swift <gülüyor> Jonathan Swift güzel Bir kere daha 94.9 açık radyoda size sadece iyi müzik çalmak üzere buradayız ve bu akşam çok enteresan şeylere gebe Galiba Evet hemen anlatmaya başlayalım Geçen haftaki programı takip edeniniz olabildi mi bilmiyorum ama Geçen hafta ne yaptık? Geçen haftaki programı ben takip edemedim ki Değil mi bir enteresan oldu gerçekten <gülüyor> Geçen haftaki programdan önce Açık Dergi'de e, neydi grubuna da I Love UFO muydu? Evet. I Love UFO isimli gruptan bir eser çaldı. Gözde Kazaz e, ve İlksen Mavitun'a. Neden çaldıklarını da biz programımızda anons ettik. Bizim listemizde UFO'dan bir şarkı vardı. Onlar da bize hasta oldukları için görüp hemen araya bir tane I Love UFO ya da pre-cognition. Şey ya da pre -cognition. evet geleceği görüyorlar. Şimdi programdan önce e, olağanüstü insan gözde kazazla ufak bir sohbet oldu. Geçen hafta böyle terbiyesiz bir anons yaptık duydunuz mu diye. Aa ben kaçırmışım onu. E, hay Allah ha ha ha dedi. E, çok Şimdi seveceğim. Anonsunu bakarak. da mı yapacağız? Hayır yani onu bir kere daha yapmış bulundum da. E, seni haylaz ifadesiyle dedi de ya öyle mi yaptınız dedi. Şimdi bu hafta olan olaya geçmek istiyorum. Müzik ikiye ayrılırın başlamasına beş saniye kadar Tanju'nun da önüm, benim de önümüzde genelde şarkıların bir listesi oluyor. Tanju panikle listesini arıyordu. Gözde kadar aa ben onu buruşturup atmışım galiba dedi. Nitekim çöpten çıktı. Ee, bu açık dergiyle müzik ikiye ayrılır arasında ilginç günlerin bizi beklediğine işaret. Evet bir rekabet durumu var. Evet. Bu arada İlksan Mavi Tuna bu hafta gelmemiş. Burada da değil yani. Evet. Belki de dışarıdadır. Arabamın lastiklerini kesiyoruz. <gülüyor> Ola, olabilir, olabilir. Gözde kazazda şu anda zaten camın öbür tarafından sinirli sinirli bakıyor. Ama pes etmeyeceğiz. Ee, bu sefer çok nefis bir konu seçmişsiniz. E şimdi e, daha önce botani işlemiştik hatırlarsan. Evet. Bota çıkıp <gülüyor> anlatmıştık. E, bitkilere programda bu kadar yer ayırınca... Hayvan dostlarımızdan şikayet geldi. Hayvan dostlarımız <gülüyor> derken <gülüyor> i̇şte, ayı kardeş. <gülüyor> ayı kardeş bizim evde poşet. Hayvanlardan neden bahsetmiyorsunuz diye. Açıkçası ben de şaşırdım. 34. programa gelmişiz. Şimdiye kadar hayvanlardan bahsetmedik. Ee, bahsetmeye çalıştığımız oldu ama siz senin Erdem'le... E, Güney Amerika'daki, Latin Amerika'daki maceralarından orada evet. dağlarda başınıza gelenlerden falan bahsettik ama bu programı tamamen hayvanlara ayıralım dedim. İyi demiş miyim? Çok iyi demişsin valla. Ben zoolojiyi hayvanat bahçesi bilimi olarak algılamıştım ama galiba öyle değil. Değil. Bu bahçe kısmıyla botanik ilgileniyor. O zaman e, hayvanat bahçeleriyle ilgilenen e, bilim dalına bota zooloji mi? Güzel, çığır açtın. Botiçelli mi diyoruz yoksa? Botiçelli, <gülüyor> hayır. İlk şarkıyla başlayalım istersen. Evet, genelde ilk şarkıyla başlamak gibi bir adetimiz var. Ferhan Şensoy öyle yapmaz. Bir, bir yazısını okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Bir, bir, bir yönetmene tavsiye veriyordu. Birinci film zordur, ben senin yerinde olsam ikinci filmden başlarım dedi. Ona gönderme yapayım dedim, olmadı. Yok, gönderme yaptınız. Peki. Gönderiniz iletildi. Peki. Şimdi o zaman birinci şarkıdan başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi kimmiş, neymiş onu anlatayım. Çok kısaca anlatıyorum. Alice Cooper ve Exhibit. Alice Cooper kim derseniz, işte yüzünü boyuyor. Exhibit kim derseniz, pimp my Ride adlı MTV programını yapıyor. Rapçi. Aslında. Rapçi, evet. evet. Alice Cooper'ı bir rapçiyle yan yana görmek zaten yeterince enteresan. Benim bu şarkı ile ilgili bir derdim var. Şarkı bonus track olarak gözüküyor. Evet. Ama o albümün bütün baskılarında. Evet. Yani özel bir baskı değil. Evet. Nesi bonus? Ee, büyük ihtimalle bu albüm için kaydedilmiş bir parça değil. Ama Ayrıca koymuş. yapılmış bir e, eser. Hı hı. E, albümün Albüm için yapılmış eserlerin yanına eklendiği için bonus. İşte bir şey daha öğrendim. Ya ben bunu tamamen attım. <gülüyor> belki böyle değildir. Bu bahsettiğimiz albüm... Alice Cooper'ın 2005 yılında çıkarttığı 4 Diamonds albümü kaçıncı? 24. albümü Alice Cooper'ın evet. ee, güzel de bir albüm Ş şöyle enteresan bir şey var yine bu albümle ilgili notlardan 2005'te bu albümden sonra çıktığı e, turne sırasında Montreux'de sahne alıyor Alice Cooper. Caz Festivali'nde Evet ilginç yani bir anlamda değil <gülüyor> çok ama... çok derin konuştunuz <gülüyor> ee, benim ekleyeceğim bir şey yok o, o sessizliğinizden ama e... benim ekleyeceğim bir şey var Eliz Kupr'un 2005 senesinde yine bu albümden sonra verdiği bir röportajda söylediği bir şeye dikkat çekmek istiyorum ee, böyle uzun yıllar çalışmak üzerine demiş ki Vallahi demiş Mick Jagger'a bakıyorum 18 aylık bir turnede ve hala daha çıkıyorlar çalıyorlar üstelik benden 6 yaş büyük o yüzden demiş ne zamanki Mick Jagger artık elini ayağını çeker bu işlerden ben bir 6 sene daha devam <gülüyor> ederim çünkü onun gerisinde hiçbir şekilde kalmayı kendime yediremem demiş Bravo Ayrıca de ben bugün Alice Cooper ilgili yine bunları okurken İlginç bir şey daha öğrendim 1986'da Megadeth'ten Alice Cooper ön grubu olması istendiği zaman Alice Cooper bir şeyden rahatsız olmuş grup bunun çok ciddi bir uyuşturucu ve alkol problemi var. Başta Dave Mustaine olmak üzere bütün grupla çok yakın ilişkiler kurup bu kötü alışkanlıklarından kurtulmaları için çaba harcamaya başlamış. Hatta Dave Mustaine'le o zamandan itibaren bayağı yakın bir ilişkileri başlıyor. Dave Mustaine... Benim için ikinci bir babadır demiş bir röportajında Alice Cooper için. E, hatta sonra adet edilmiş Alice Cooper bunu. O kadar fazla müzisyenin uyuşturucu ve alkol problemlerine eğilip kurtulmalarına yardımcı olmuş ki. E, Musicars diye bir e, vakıf varmış. 2008'de böyle bir vakıf olduğunu ve bu isimde bir ödül verdiklerini de yeni öğreniyorum. Steve Ray Vaughan ödülü veriyorlarmış. Sanatçıların alkol ve uyuşturucu ile olan ilişkilerine, arınmalarına, arınmalarına ödülüyor. yardımcı olan Alice Cooper'a bu yardımlarından dolayı Steve Wynn ödülü vermişler gibi 8'de. Nefis. Güzel değil mi? Albümne evet. hiç alakası olmayan bir takım saçma sapan bilgiler verdi Bu arada önümüzdeki günlerde bir toplu konserde Alice Cooper çıkacak. Evet. Ülkemize gelecek. Ve fakat Alice Cooper gecenin e, starı olarak değil Önden çıkan gruplardan biri olarak Çıkacak Hatta e, Iron Maiden headliner o gece e, Iron Maiden'dan bir önce bile Çıkmıyor Evet, e, yani, ben Biraz şaşırdım açıkçası Tabii Else Cooper dinleyerek büyümüş olan Iron Maiden'ın e, Aslında Else Cooper'a ön grup olması gereken Bir durumda olan Bu grubun headliner olup Alice Cooper'ın da işte başlardan bir saat, kırk dakika ya da çalıp gitmesi beni şaşırttı açıkçası. Belki Alice Cooper ben yaşlandım, beni şöyle akşam üzeri çıkartın, oradan da evime giderim demiştir. Olabilir. Olabilir. Olabilir, evet. Şey, yapan sarı insan, yer, yapan insanlar tanıyorum. Tabii tabii, sarı yerde falan oturuyorsa işte minibüsler bilmem <gülüyor> zorluk çek çekmesin. Olabilir. E, şarkıya geçsek mi acaba? Geçelim. Alice Cooper ve Exhibit beraber söylüyorlar. Stand. Yeah. Stand up, huh, what do you believe in, huh, yeah, stand up, uh-huh, come on, just a face in the crowd, feeling lost, Down. I stand in a square, never stood before I take a stand for my son like a phoenix call. I take a stand like I'm four, double six, six, four Stand alone in my struggle, can't make me stand down, make him crash and burn Mayday, mayday, mayday Stand up, get your damn hands up If they not, shackled to your feet in some handcuffs We need solutions, not propaganda Let the tank roll, make the whole world stand up Hold your position, don't go backwards x still grinding and the West keep shining Don't look too long, you might get blinded Follow your heart, your head might just fight. Yeah, I pray for the had to what my city brings Better stand for something fall If you don't stand for something stand up, stand up. You will fall for Alice Cooper ve exhibit Dirty Diamonds'dan stand dinledik. Şimdi efendim hayvanlar alemiyle ilgili eşsiz bilgilerinizi dinleyicilerimizle de paylaşın istiyorum. Şimdi ben hayvanlar aleminden, e, en sevdiğim hayvan türlerinden biri olan insandan bahsetmek istiyorum. Ama olmaz ki. Dakika bir gol bir hile yapıyorsun olmadı. E, i̇nsan hayvanının e, Üremesi. Ee, en sevdiğimiz konu olan üreme sisteminden. E, çünkü çok çok kişinin dikkatini çeken bir konu bu. Bu hafta Twitter'da harika bir şey okudu aslında. Oradan çok güzel girdin. Ee, muhteşem üstad. Metin üstünde şöyle bir şey yazmış. İnsan düşünen hayvan değildir. Peşinen hayvandır. Doğru. <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi e, diğer hayvan türlerinde... Olanın aksine insan hayvanının dişisi makbul. <gülüyor> ee, çünkü hayvanlar alemine baktığımız zaman erkek e, olanlar daha bir böyle siz renkli siz falan. Çünkü dikkati üzerine çekiyorlar. Dişileri kandırmaya çalışıyorlar. Ve fakat insan hayvanında durum farklı. Ee, yani çekici olan kadın. Fakat zihniyet aynı. Yani er, erkek Tatlılar insan hayvanı... Atıyor. Çekici herhangi bir şey olmamasına rağmen diğer hayvanlarda olduğu gibi dişileri kendine çekmeye çalışıyor. Halbuki düşün, düşündüğünü de iddia ettiğine göre şöyle davransa daha kolay olur. Ben kadınları etkilemeye çalışmayayım. Zaten durum böyle değil. Ben bırakayım etkileneyim. Çok mantıklı. Her şey daha kolay olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. İnsan hayvanında bu gelişmeyi sağlamak üzere... Tüm insanlara bir aşı yapılmasını <gülüyor> öneriyorum. GDO'lu yeni bir nesil yetişti. Evet. Peki. Çünkü niye? Ee, insan hayvanının dişisi erkekleri arasından en makbul olanını seçip ondan çocuk yapmak istiyor. Seçmesini de biliyor. Seçmesini de biliyor. Biz niye taklalar atıyoruz o zaman? Evet. Biz Çok oturalım seçmem. oturduğumuz yerde. Tabii. Tabii. E, seçilmeye hazır ama yani ona da göre davranmak icap eder. Tabii. Hani böyle sermişiz kendimizi efendim pesbaya öyle olmasın. Anlıyorum. Bu benim daha önce e, müritlerime anlattığım bir e, altın kural vardı. E, Onla da çok uyuşuyor. E, ha bu arada hemen e, anti parantez. Anti parantez. <gülüyor> anti parantez. Yani parantez karşıtlığı derneği. E, o derneği parantez kullanmıyor Direkt söylüyor her şeyi O yüzden ben de direkt konuştuğum için Anladım. Onun için anti parantez dedim Ne diyordum ben Bilmiyorum şey konu, konu değiştirecektin ama Konu değiştirdim çok değiştirmiş bulundum <gülüyor> Biraz fazla değişti O zaman bir sonraki şarkımıza geçelim Sen o sırada belki toparlarsın evet. Söylersin Akvaryumculuk hakkında düşündüğüm her şeyi açıklarım Peki Sırada Body Guy var Body Guy benim en sevdiğim 3-5 gitaristten bir tanesi Uzun zamandır çalmak istediğim bir şarkısını getirdim 1998'de Heavy Love diye bir e, albüm çıkarttı Hatta albümdeki şarkılardan bir tanesinde Dönemin genç ve e, yıldızı yeni parlayan yeteneği Johnny Lang e, çalıyordu, söylüyordu Tıpkı kendi albümde olduğu gibi Burada da bir tane düzgün işe imza atmıştı Johnny Lang Sadece o şarkı Baın başka alanlarda da bir takım değerli katkıları var mesela dalgıçlar dalgıçlar arasında Ba çok sevilir Hatta o kadar sevilir ki dalgıçlar ikili olarak dalarlar ve buna Body sistem derler Baiga yüzünden Tabii anlıyorum anlıyorum Peki ben Baın hayatı ile ilgili bir iki İlginç şey anlatayım mı? Tamam ben yani, çıkıyorum buyurun. E, yakından takip edenler zaten belki biliyordur bu hikayeleri ama bana biraz enteresan geliyor. Body Guy gibi efsanevi bir kitabistin. Bir şey istiyorum. Buyurun. Ee, bir sanatçıyı yakından takip etmenin e, kriteri nedir? Yani kaç metre? O, ne kadar yaklaştığımız zaman yakından takip ediyoruz? Burada mecazi bir yakınlıktan bahsediyoruz. E, kastettiğim albümlerinin hepsini dinlemek çıkarttığı işleri e, çıkar çıkmaz takip altına almak. E, hayatı hakkında bir şeyler okumak vesaire. Anladım. Pasif taciz yani. Pasif taciz. Aynen öyle. Buyurun. Yani e, herhangi bir e, dava açılmasına sebebiyet vermeyecek takiplerden. İşte da. o metre, metreyi öğrenseydim. <gülüyor> ben de bir sürü sanatçıyı diyorsun. Takip ederdim. Şöyle e, Bodyguy güneyli bir Bluz müzisyeni. O dönemin bütün bluzçuları zaten ağırlıklı olarak güneyden çıkıyor. Louisiana'lı. Genç yaşta kendi gerdiği iki tane telle gitar çalmayı öğrenip ondan sonra bir akustik gitara geçiyor. 1950'lerde yine güneyde Baton Rouge'da çalmaya baştıktan sonra 57'de Chicago'ya taşınıyor. Bu önemli çünkü Batıgay'ı bir tipik Chicago blues üstadı olarak biliyoruz. O Mississippi veya New Orleans Bluesu dediğimiz tarzdan oldukça uzak. Magic Sam'in ve Otis Rush'un e, da olduğu ufak bir yarışmayla ilk defa e, bir plak şirketiyle anlaşma şansı yakalıyor. Cobra Records'la bir anlaşma imzalıyor ve Junior Wells ve e, tabi Junior Wells'la Delmark Records için bir takım kayıtlar yapıyor. Bu sırada da Friendly Chap ismini kullanıyor. Body Guy olarak değil bu kayıtlar. Lakin o kadar enteresan bir tarzı var ki Body Guy'ın. Bu 1950'lerin sonunda e, hatta 60'ların başında o dönemin dominant plak şirketi olan Chess Records için e, bir sürü kayıt yapıyor. Direkt Chess'in başındaki adam ve sahibi Leonard Chess Body Guy'ın Gitar çalışını gürültü Diye nitelendiriyor ve Body Guy'a solo albüm yapmaktan çekiniyor O yüzden Chess e, Plak şirketi Bir stüdyo gitaristi olarak kullanıyor Uzun bir süre boyunca Body Guy'ı İşte Muddy Waters'ın, Howlin Wolf'un, Little Walters Honey Boy Williamson, Coco Taylor Gibi isimlerin hep albümlerinde çalıyor Ama kendisine bir Albüm yapamıyor 1969'da Bir e, festivalde sahne alıyor. Super Show isimli. İşte Eric Clapton, Led Zeppelin, Jack Bruce, işte Stephen Stills gibi isimlerin hepsini sahne aldı. E, ama 60'ların sonuna doğru Buddy Guy'ın kariyeri bir inişe geçiyor. Bu iniş hem blues'un biraz o yüksek temposunu ve popülerliğini kaybetmesinden hem de bu Chess Records'ın Buddy Guy'a karşı aldığı e, tavırdan kaynaklanıyor. Hatta 60'lar ve 70'ler boyunca Body Guy müzikten uzak kalıyor bile diyebiliriz. Bir ara araba tamirciliği bile yapıyor hatta. Gelgelerin 1980'lerde bir blues canlanması, tekrar popüler olması söz konusu. Bir sürü sanatçı Blues Brothers filmine bile teşekkürlerini sunuyor. Tekrar gündeme geldik, tekrar seyircilerimiz ciddi şekilde arttı diye. En sonunda Bodyguide bu 80'lerdeki hareketten faydalanıyor. Bir de Eric Clapton'un 24 Nights serisindeki blues grubunun gitaristlerinden biri olarak davet edilince... Alıyor yürüyor. Alıyor yürüyor. Silverton Records bir anlaşma imzalıyor. Ondan sonra da herhalde yılların özlemi olacak. Senede iki albüm çıkartı çıkarta gidiyor. Albümlerinde çoğu hadi giriyoruz çalıyoruz deyip iki günde... <gülüyor> muhteşem şeyler kaydedip çıkarmak üzerine olduğu için bayağı da üretken bir insan. Ve benim en sevdiğim blues gitarist. Şimdi sizin bu verdiğiniz aslı astarı belli olmayan bilgilerden sonra ben daha hepimizi yakından ilgilendiren bir bilgi vermek istiyorum. Body Guy daha önceden de bu konuda Güven Bey'in blues programında bilgi vermiştim. Mavi Tren. Evet. Ee, bir hatırlatma yapayım. Hem de Body neden Türk olduğunu açıklayayım. <gülüyor> Peki dinleyelim. Kendisi Louisianalı dediniz. Evet. Louisiana niye Louisiana? Onu anlatayım. Ee, şimdi Louisiana eskiden Louisiana değil. Ee, hatta bir ismi yok. Ee, çünkü çok Türk göçmen var orada. Ee, bu e, Türk göçmenlerden. E, aslında gayrimüslim olan, e, kendisi Ermenidir. E, Luizi e, isimli. Bir teyze Çok güzel gözleme yapıyor Gözleme Evet gözleme pancake Ha ee, O kadar meşhur oluyor ki Hadi Louise Ana'nın pancake'ini yiyelim Hadi Louise Ana'nın pancake'ini yiyelim Derken bununla meşhur olduğu için Buraya Luizia Ana deniyor artık ee, Sanırım açıklayıcı oldu yeterince Evet bence hemen şarkıya girelim bunun üzerine evet. Body guy Are you lonely for me baby The beat. You got to be there You got to be there I just got to see you again, girl Because I'm lonely, baby I'm lonely and blue I'm lonely Body Guy dinledik Heavy Love albümünden Are You Lonely For Me Baby? Şimdi e, düşündüm de e, Body Guy aslında Friendly Chap'in başka bir türlü söylenmişi. Friendly Chap, Body takma isimlerinden bir tanesi, evet. Evet, şimdi benim kafama takılan çok zooloji konusunda yaptığım araştırmalar sonucu e, bir çıkmaza girdim. Hemen şimdi mi oldu bu? Evet, ya Bu parça dinlerken <gülüyor> Çıkmaz'a girdim. Peki. Hatta Çıkmaz şurada gördüğünüz gibi. Şimdi Çıkmaz e, demeyin. Bazı e, hayvanları isimleri yanlış. Hiç şaşırmadım. E, aynı zamanda işte e, Türk Dil Kurumu'nu da buradan uyarmak istiyorum. Mesela köpek balığı. Köpek ve balık ayrı iki hayvan. Köpek balığı diye bir isim tanımlaması bence doğru bir şey değil. Ona gerçek bir isim bulmak zorunda. Köpek eğer, de ısırır, bu balık da ısırıyor. Hadi köpek balığı diye. Yani, yani çok uğraşılmamış belli. Veya işte deniz annesi. Evet. Ee, yani bu kafa ile eğer çevremizdekileri e, tanımlamaya çalışırsak e, varacağımız yer çok kötü. Yani kızıl derili dili gibi olur. Mesela masa demek için 26 e, büklümlü bir kelime söylememiz gerekir. O yüzden deniz annesi ve köpek balığı. Benzeri e, iki hayvanın adı birleştirilerek Veya işte yani Çok var canım Deve kuşları boğayılandı deve kuşu, deve kuşu olmaz Deve ayrı hayvan kuş ayrı hayvan Bari yani başka bir şey diyelim Doğru söylüyorsun e, Zool Zoolojinin kanayan yarasına parmak bastı Tabii ee, Evet Zooloji ile ilgili benim de anlatmak istediğim bir şey var ilginç <gülüyor> Bu hafta benim kedim pencereden düştü ya üçüncü katta ee, Bu bir kadar canını, anlatmak istedim Kediler dokuz canlıdır e, 8. Zoolojiye göre <gülüyor> evet, Kaldı sekiz evet. Evet. Ee, Bir de zoolojinin en, e, Kediler hakkındaki en büyük bilgilerinden biri de Kediler hep dört ayak üzerine düşer Öyle olduğunu tahmin ediyorum ama O düştüğü ayaklardan birini çatlattı Tamam, zaten çatlama konusunda bir şey demiyor zooloji Dört ayağın üzerine düşer ama o ayaklara bir şey Olur olmaz ona garantisini veremiyor Ben e, zooloji konusunda dinleyenlerimize Önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum e, Yüksek katlı Bir e, binada oturuyorsanız ve kediniz varsa Ve yazın camları Açmak istiyorsanız herkesin ilk aklına Geldiğine sineklik yaptırın Öyle Şu, değil o al, O da saçma Kedilik onun adı bir defa değil değil mi? Mi? Sineklik sinekler için ki evde sinek beslemek Dünyanın en saçma şeyi ee, Tabii burada amacım sinek besleyen açık dinleyicileri varsa onları rencide etmek istedim. Sinek, yani sinek kardeşlerimiz de e, rencide etmek istemem ama e, normal bir insan sinek beslemez. Şimdi o açıkça belirtmek isterim. E, ve fakat e, sivri sinekleri istemeden de olsa beslediğimiz oluyor. Bu bizim yeterince normal yapmaz mı acaba? İstemeden diyorsun ama o ayrı. Şimdi efendim sineklik kediyi niye durdurmaz? Şöyle, kedi hayvanı çok... Özgül ağırlıkları farklı değil Özgül mi? Özgül ağırlıkları farklı. Kedi hayvanı ağır. Şimdi camda sineklik olduğu zaman bu onun koşup koşup cama atlamasına engel olmuyor. Orada cam olmayıp sineklik olunca o pençeler sinekliğe geçiriliyor. Onun ağırlığıyla sineklikle birlikte dışarı savrulup sinekliği düğüm edip bütün tırnaklarını oraya saplamasına sebep oluyor. Sonra siz o korkudan boşlukta... ...titremekte olan hayvanı o sineklikten söküp alamıyorsunuz bir 10 dakika kadar. Demek ki eğer bir sinekliğimiz var, bir kedimiz varsa... E, ...kedinin sinekliği atlaması durumunda yapılacak ilk hareket tornavida bulmak. Neden? Sinekliği söküyoruz. Ha, Evet, daha mantıklı olabilir. Ee, evet, kesinlikle daha kolay olabilir. E, Ama daha doğrusu demin de dediğimiz gibi sineklik yani kedilik. E, aslında e, bu, bu gibi durumlarda... E, Elektrikli cam. Ee, efendim Bak hocam, bakalım bir daha atlıyorlar mı diyorsun. İki tanesi de ver. <gülüyor> daha yararlı <gülüyor> olacaktır. Evet. Ee, Hayvan severler bizi alevli oklarla bekliyor dışarıda. Devam edelim. Bugün çünkü olağanüstü bir performansla gidiyoruz. Programın 33. dakikası daha 3. şarkımızı çalmadık. Müziğe çok vakit ayırıyoruz. Evet müzik iki ayrılır demiştik. Yani. O zaman Haydn gelin. Ee, Nina Hagen. Ben de Haydn'ı dinleyeceğim zannettim. Nina Haydn, evet. Nina Haydn'dan e, annemin 7 numaralı senfonisi adlı albüm. 2000 yılında çıkan Return of the Mother, Vay anasına isimli albümden. E, derin Almancanızla bunu bana çevirir misiniz? Süthelmich. Salla Beni. Salla Beni. Evet. Gerçekten böyle mi? Evet. İlginç. Bu arada albümün adı İngilizce, şarkında da Almanca. O da dikkatimden kaçmadı. Şimdi e, çok hızlı ben e, e, bunu anlatayım. Şimdi Nina Hagen birincisi anne oluyor. İkincisi e, zaten Hint e, felsefesine çok yakın. E, tekrardan çocuk sahibi olduğu zaman e, hem kendi anneliğini hem de Hint e, felsefesindeki ...kadın tanrı modelini bir araya getiriyor ve salla beni diyor. Yani kişinin bebeğini sallamasıyla evrenin sizi sallamasını bir potada... Sallamak derken öyle sallamak. Tabii. Hmm. Salla gitsin anlamında değil yani. Tabii. Ee, bu arada sallamayı... <gülüyor> ya da salla yani denizde yapılan bir yolculuktan bahsedilmiyor. <gülüyor> Anlayalım. Peki o zaman Nina Hagen dinliyoruz. Şüthelmih. Right, right, too low. me, shudder me. Shudder, shudder, shudder, shudder. kendinden dinledik efendim. Şu ee, 67 yıl önce bugün 17 Haziran 1944. İzlanda Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Helal olsun. İrlanda adası kadar büyük bir sahayı kaplayan İzlanda'nın nüfusu ancak 300 bin kişiyi biraz aşkındır. Dünyanın en eski parlamentosu Alting, 930 yılında İzlanda'da kurulmuştu. Evet. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. O zaman geçelim diğer parçaya. Geçelim diğer parçaya. Yine uzun zamandır getirmek istediğim şarkılardan bir tanesiydi bu. Zero Seven dinleyeceğiz. Zero Seven İngiliz bir ikili. Henry Binns ve Sam Herdekar. Kendileri ses mühendisleri aslında. Öyle sıradan ses mühendisleri de değil üstelik. Pet Shop Boys, Young Disciples ve Robert Plant gibi isimlerin albümlerinde çalışmış arkadaşlar. Ee, sonra işte biz niye müzik yapmıyoruz ya deyip dört tane albüm çıkarttılar. Dördü birbirinden güzel. Ee, bu benim içlerinde en sevdiğimi. 2004'te çıkarttıkları ikinci albüm. When It Falls. Dikkat bir... düşersin. Aynen öyle. Ee, bu iki arkadaşın çok sevdiğim bir özelliği daha var. Lafta konuk sanatçı onun adı da ...her albümlerine gelip şarkı söylüyor... ...Sia Furler... E, ...Avustralyalı şarkıcı... ...Sia Furler'ın gerçek potansiyelini... ...ben Zero sadece ortaya çıkartabildiğine... ...inanıyorum... ...çünkü Sia'nın birkaç albümünü dinledim... ...sadece bir tanesini... ...dinlenme değer olduğunu düşünüyorum... Ben ...Sia Sia Band diye bir şey dinledim... ...onun bununla alakası yok... ...yok bu Sia Furler sadece Sia ismiyle çıkartıyor... ...albümlerini... E, Color The Small One diye muhteşem bir albüm var. Ee, ama onun dışında o, ona yaklaşacak kalitede başka bir işi yok. Color The Small One da açıkçası e, bilmiyorum bu arkadaşlar mı çalıştı üzerine. Bayağı Zero Seven havasında bir albüm. Dediğim Büyük gibi... Kalemiye de kalış para, sen bana, ben sana. Aynen öyle. Sırt kaşıma meseleleri. E, bu albümde de birkaç şarkı söylemiş Siyah. Bu dinleyeceğimiz şarkıyı da o söylüyor. Takla. O zaman? Samurası oldum. Evet 07'dan e, Siyah'ın muhteşem sesiyle Summersault dinledik. Ben deminden beri bir anons yapacağım. Önümde kocaman yazıyor ama her seferinde unutmaya devam ediyorum. Geçen hafta sorduğumuz ödüllü soruya kimse e-mail atmadı diye teessüflerimizle bitirmiştik ya. Geri alıyorum ve de özür diliyorum. E çünkü oldu. Çünkü bir dinleyicimiz e-mail atmış ama o da bize atmamış. Herhalde e-mail adresimizi verdiğimiz kısmı kaçırmış olacak. Açık radyoya göndermiş. Bize akşam gönderildi. Barış Pala. Sorumuzun cevabını doğru olarak bildi. Fakat Ödülü. o runik alfabesiyle şeyden nasıl Barış Palayı okudun ama hayat edin. Benim yazım biraz gariptir. Kendisine teşekkür ediyoruz. E-mail vasıtasıyla teşekkür ettik zaten. Ve de ödülünü de gönderdik. Jingle'ımızın editsiz hali. Şimdi... Siz de Barış Palayı çok kıskandıysanız, bize yazmak istiyorsanız da müzik iki ayrılır. Evet. ...gmail.com'u kullanabilirsiniz. Evet, bu haftanın ödüllü sorusuna geçiyorum. Sor bakalım. Ee, karınca, kararınca deyimi zooloji açısından... ...nasıl açıklanır? Peki. Kelime sınırı var mı? Yok. E, yani... 2000 kelimeyi geçmeyecek kısa bir ha. şey. İstediğimiz karıncadan başlayabiliyor muyuz? Ee, başlayabilirsiniz. Ateş karıncası olmasın. Peki. Ben de bir ödüllü soru sorayım mı? Buyurun. Evet. Zooloji deyince biliyorsunuz bizim blogumuz var ya bir tane. müzik nokta ayırdım.tumblr.com'a bütün programları arşivliyoruz. Her programın bir küçük görseli de var. O haftaki konumuzla ilgili. Bugünkü konumuzu himenden Görseli özür dilerim. Bugünkü görseli himenden seçtim. Konu zooloji. Görsel he alakalı. Hemen soralım program bitimine kadar. Belki biri mail atar ne koymuş olabilirim. Görsel olarak diye. Evet. Ee, bu soruyu doğru bilen e, şanslı dinleyicimize de bir miktar karınca hediye edeceğiz. Yok <gülüyor> <gülüyor> jinglımızın editlenmemiş orijinal çok gizli halini gönderiyoruz. Geçelim sıradaki şarkı. Geçelim Uryahip. Benim e, geçen hafta söylediğim gibi bundan sonraki birkaç programda oraya e, Uryahip. Çalacağım dedim ya Ben çalmayacağım tabi CD'den çalıyoruz İstesem çalarım ayrı Ki CD'leri de sen çalmıyorsun Feryal çalıyor Evet Zaten CD'de değil onlar MP3 Ama fikir babası benim Nereden tutsan elinde kalıyor hiç bu geçer yani. Neyse 3 ee, Üçüncü e, setabı e, Yeni solist ee, Ha o 3 o Bana çalacağın şarkı listesini gönderdiğin zaman ...Come Back To Me, Fallen Angel 3 <gülüyor> yazmışsın. Yani ben e, Acaba 19 bilmiyorum anlamında. 1973 mü? Üçüncü albümleri falan dedim. Hiçbiri değilmiş. Değil, bilemedim. Orayı boş bırakmak istemedim. 1978. E, Fallen Angel e, yeni soliste yaptıkları ilk albüm. Çok nefis bir albüm. E, oradan e, tabii ki e, o dönem çok meşhur olmuş olan... E, Come Back To Me adlı parçayı çalıyoruz. programımıza bir ilk olarak. Peki. Olalım. alone again i feel so alone again with this emptiness i just can't hide picture me with a broad Can I? You're a come back to me dinledik ve çok enteresan bir şeyi gerçekleştirmek üzereyiz. Çok çenemizin düştüğünü zannettiğimiz bu programda son şarkıya geldik listedik. Eh, bizden de beklenen budur. Evet. Her hal ve şart altında bütün parçalarımızı çalarız. Evet. E, ama lafı çok uzatmamamız gerekecek. Bu şarkı ile birlikte dinleyicilerimize bu haftalıkta veda ediyoruz. Son şarkımız Amerikalı Caz müzisyeni Steve Tyrell'den gelecek. Kendisi caz standartları söyleyen, çok da ilginç bir ses rengine sahip bir solist. Standard Time isimli 2001 tarihli albümünden. Baby, It's Cold Outside. Doğut zamanı standard, Standart doğus, standart batı. Ee, yarım küre. Kuzey yarım küre de ne zamanı bilmiyorum. Steve Tyrell'in tam olarak nerede yaşadığını bilmiyorum. New York City'de galiba. O zaman doğu zamanı olsa gerek. Anladım. Uzatmayacağız demiştik ama. <gülüyor> evet. Peki siz Steve Tyrell'den Baby It's Cold Outside dinlerken... ...biz eşyalarımızı toplayıp radyoyu terk ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta tekrar gelmek üzere. 94.9 açık radyoda size iyi müzik çalıyor olacağız haftaya yine. O yüzden şimdilik veda ediyoruz. Ben Gürey Özkay. Ben Joel Schumacher. Başka isim söylemiştin gelirken. Neyse. Başta söyleyeyim isimse eğer başta isim. Peki. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. I really can't stay. Baby. This evening has been, been open you drop so in. very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurt? And father will be pacing the floor. Listen to that fireplace really roar. Sweetheart, what's your hurt? Well, baby, Just Why hair, don't you put some records on now, while I the pour The neighbors might think Baby, it's bad out there Say, what's in this drink? No cans to be had out there I wish I knew how Your eyes, eyes are like starlight now I'll take your hat your hair looks well I to say no, no, no My spirit, I'm gonna say that I oh, What's the sense of hurting my pride? I really can't stay Baby, don't hold out Oh, oh but it's, it's cold So nice look out that window at that storm My sister will be suspicious Gosh, lips look My brother will be at the door upon My maiden is mighty delicious Well, maybe just a cigarette Never more Never such a bliss before I got Maybe you'll freeze out there Say, lend me a comb It's up to your knees out there You've really been great. I thrill when you touch my hand But don't you see How can you do this thing There's to me There's bound to be a dark tomorrow Making my lifelong sorrow At there will be plenty implied You've caught pneumonia in and you really die But it's cool ayrılır. Ah sevgilim. Nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. sevgilim. Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.